108, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in en yakın akrabalarını İslam'a davet etmesi, Resulullah'ın Fatıma'ya, halası Safiye'ye ve diğer akrabalarına söyledikleri, evet, en yakın aşiretini uyar, ayeti indiğinde Hazreti Peygamber hemen harekete geçti ve, Ey Muhammed'in kızı Fatıma, Ey Abdülmuttalib'in kızı Safiye, Ey Abdülmuttalib Allah'ın hakkından hiçbir şeyi size vermeye gücüm yetmez, malımdan dilediğinizi isteyiniz, buyurdu.